Sabahlar, sabahlar, sabahlar, modern Sabahlar Başlıyor, başlıyor. Radyo Tübrüsü Modern Sabahlar Başladı Radyoların başındakilere günaydın diyelim Şahane bir çarşamba gününde pırıl pırıl bir gökyüzünün altında birlikteyiz Bugün ot diye arka kapıdan gelmeyi düşünenler Oktay nasıl anlatacağız onu? Demir Köprü'den çıktın Demir Köprü'den çıktın Çıktın evet. mı? Evet Çıktım demeniz lazım Çıktım, ya dinlerken. Çıktım, Oradan düz gidiyorsunuz ya. Hı. Evet. Gittin mi? Gittin. gittin Gidemedin oraya. işte. Yüzüncü yıla girerken bir ışıklar falan var ya. Gidemedin. O, oraya kadar mı? Çetin Emeç'in sonundaki Konya yolunun üstündeki Demir Köprü'den e, Beriyan'a, ODTİ'de olduğumuzu düşünerek, Beriyan'a geçtin mi? Geçeme, Geçemedi. Geçemen. Orada Geçemedim. bir yol çalışması var. Neden? Size sağa yönlendiriyorlar, tekrar, Konya, tekrar yoluna. Konya yoluna girmek. Gerisin geri Konya yolu. Eğer e, içgüdüleriniz çok sağlam değilse, bu tür bir daha atıyorsunuz. Hı. Ha, buradan döneyim diyorsunuz, aynı yere çıkıyorsunuz, bir daha tur atıp falan filan. Ondan sonra e, siz Demir Köprü'de sizin... falan beni aramıştınız bir saat önce. Tam işte tam seni kapattık. O şeyi gördük. Tapattık evet sen de Demir Köprü'de aradığımızda bize bir türküyle cevap vermiştin. <gülüyor> Köprüden geçti gelin. Köprüden. Ondan sonra biz o türküyü söyleye söyleye bir süre daha trafikledik. Sonra Otium kapısına geldiğimizde orada da yoğun trafik vardı. Yoğun trafiğin sebebi biliyorsunuz. bahar, bahar de şenliği başladı. dolayısıyla alkol aramaları. Alkol aramaları mı? Şenlik aramaları. Mı? Alkol aramaları. Şenlik araması dediğin zaten komple ne araması? Alkol araması. Alkol araması. Değil mi? Alkol aroması. Aroması. bugün Radyo otu Gençlik Parkı'nda olacak Avrupa Birliği'nin doğum gününü kutlayacak ve ben şimdi son dakikaya kaldım ama Avrupa Birliği'ne hiçbir şey almadık. Ay ben de bir Ay. çeyrek altın takarız diye düşünüyordum. Oktay'a Gülkül... çünkü şey demiştim. Hatırlat Oktay dedim elimizde para geçince Avrupa Birliği'ne bir çeyrek altın alırım demiştim ben. <gülüyor> ya bir de bugün Büyük Elçi falan da gelecek. Aa Büyük de bir hiç nazar boncuğu şey ne yapacağız? Elimiz boş boş sahnede mi olacağız bugün? Yani oradan bir radyootu stikerleri falan mı vereceğiz? Olmaz, Olmaz ki abi. Bunu da kapılarına diye. asar mısınız? Mı Bunu arabanıza şey çok ayıp oldu Olmaz ya. Olmaz ki abi. Giydiniz. Hayır elimizde daha çocuklar yoksa alırdık bir şeyler Hayır Avrupa Birliği alacak da olsa verecek cevabımız var da. Yani. Açamadık dükkanı açamadık görüyorsunuz falan diye ama. E, Nasıl yani, yapacağız hakikaten... Ya bir şey diyeceğim bu e, diyeceğim? mutfakta şey var ya bir tane. Ne? Buzdolabında. Kettle mı? Onu mu götürsak acaba? E, borcam, borcam, boş borcam duruyor ya. Abi hakikaten durup durur o öyle ya. Vallahi. Bence onu güzel bir hediye paketi, güzel bir, de, bir. Avrupa'da öyle bir hediye şey olmuş o, olamaz daha. Avrupa'da çok yaygın değil o çok. Güzel yani, yaygın gelecekte. değil. Evet. onu şey dedi, bunu fırına da koyabilirsiniz mesela yemek pişirdiniz. Yemeği... Ya soğuk bir şeyle ile de yapabilir Yani. Fırından çıkardığın gibi masaya koyabilirsiniz. Şık da bir şey değil açıkçası. Şeffaf, bir, sağlıklı, hijyenik, damat. İyi fikir değil mi onu götür? Borcam, Avrupa Birliği'de bir borcamla tanınsın. Ülkemiz ne şey... cennet çünkü borç cenneti. Öyle değil mi? Evet de ya? yerel bir hediye durumu. Yani. ne kadar güzel. <gülüyor> Şimdi en başta yalan diyor, gözümüzü ekistik, eşkili latte yaptık gözümüzü de. <gülüyor> eşkili, yap bir eşkili latte. <gülüyor> Yapmak için eşkili latte? Bak gördün, o yüzden yap eşkili latte. Ya sevgili dinleyiciler siz de isterseniz eşkili latte yapabilirsiniz. Evet, e, bugün eşkili latte tarifini <gülüyor> de verdik. Ramazan çok güzel. Abi niye verdiniz tarifi? <gülüyor> <gülüyor> evet, izleyiciler öncelikle özür diliyoruz. Öncelikle özür, ee, sonralıkla. Bugün bugün yarım gün diye düşünmüştük biz. 9 Mayıs evet. olduğu için, hı hı. Ee, Avrupa Birliği'nin kuruluş günü olduğu için yarım gün diye düşün. Öncelikle bunun için. Sonra eşkili adet tarifini vermeden vermiş gibi yaptığımız için özür diliyoruz. Ondan sonra da gündeme hızlı bir başlangıç yapmadan önce bugün gençlik parkında fin katacağımızı da pas e, bağırıyoruz. Boş zamanımızda şeylere de binelim, aletlere binelim. Tamam. Alete bilmek isteyen Fahirün <gülüyor> yakalandı. Çok yakın, doğru söylüyorsun Fahir. Orada ha. pelerin var. Pelerin değil. Var. Balerin mi? <gülüyor> balerin mi? Biçeklerimiz saydıklarım. Ah ahtapot, ahtapot. tapotta mı var? Tabi dişi ah tapot. O, o da kadın sayılır. Ondan sonra ah tapot. Denizman, <gülüyor> aletler diyor ya. <yani>. Ah tapot. <gülüyor> Kalamar. Ondan sonra kalamari var. Nezaket. Bu çocuk çok geri değişti. <gülüyor> Valla ya. Çok... Yani ayıramıyor. Gerçek gerçek hayatla işi ayıramıyor. Ayıraman, ayıraman. Füzeye bineceğim. Oktay Demirci'nin işe bak. Füze de mi var? Füze fırlatıyor yukarı serbest düşme. Tabii. Serbest düşme sanatının en iyi. Fırlatma elinizi. bizden iniş sizden. İniş sizden. Evet. Oh. Zeplinler var. Zeplinlere bineriz. Zeplinlere gelisin. Çekice bineriz. Ben şimdi erkenden gidip bütün Avrupa ülkeleri standlarını dolaşıp özellikle Hollanda'dan peynir kapar mıyım? Efendim falancadan başka bir şey kapar mıyım diye onlar burada. Paris'ten şarap kafar mıyım diyeceksin Fransa şeyinden. Valla bir uğraş. Varsa var. Bir ya, yani var, var, şeyler var. vardır değil mi? Vardır elbette. Dağıtıyorlardır mesela ya Dağıtıyorlardı. da falan ne vardır İspanya'da var. şarap İsmariye İsmariye var. içiyor diye Paris elçiliğine alsınlar bakın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani burada şarap içiyoruz diye. <gülüyor> topla topla topla topla, topla bitiyor. Doğum günü falan diye mi açıkladın? Doğum günü al <gülüyor> alırsanız kurup pastanızı şeyinizi limonatanızı şeyinizi. Meşrubatınızı Eşgili limonatan limonatanızı Kutlama en güzel kutlama İlla alkol mu almak lazım Bakın optiye girerken de Alkolle Lütfen çocuklar Alkol alıp alıp Bagajlarını alkol dolduruyorlar Bagajlar aranıyor Diye buradan duyuralım Bagaj her yere işte. Sadece bagajlar aranıyor <gülüyor> Bagaj <gülüyor> meğersem bir semt adıymıştı Hadi o zaman tamam şöyle bugün bir gündeme saat, bakalım. Gündeme bakacağız da bugün saat 6'ya kadar biz oradayız. Gençlik Parkı'nda ee, Ondan sonra da... Yiyeceğiz de... kafamıza güneşi, yiyeceğiz kafamıza güneşi akşam üstüne doğru tam böyle... Olur mu ya Gençlik Parkı? Tenteler diyarı Gençlik Parkı Tabii. diye geçer. Tentelere gelesin. Ondan sonra da e, çok önemli bir akşam var if Performance oldu değil mi bu akşam? Bu akşam Ar çok önemli bir, bir performans yani biraz var. Biraz sen anlat. Biraz da ben anlatayım bu akşam. Herhalde şey var yani Bülent Ortaçgil'in. E, Bülent Bülent Ortaçgil ve sevdikleri. Ve sevdikleri. Sanatçılar. E, aynı zamanda bütün dinleyiciler Van içi toplanıyorlar. Van içi toplanıyorlar. Evet Van'da oldu. Dayan... Oddu Van'da daha doğrusu. Dayanışma Hadi. için e, Bağır ilk gününe de denk getirildi bu konser. Hı hı. E, ondan sonra oradan oraya geçeceğiz. Ondan sonra tekrar Oddu. Gerisin bakalım Oddu'ya ger geleceğiz. Gerisin geriye Hadi bakalım Oddu. Yani yoğun bir gün olacak bugün. Yoğun. Hayatı dolu dolu yaşamayı severim. Buyurun efendim. Neyi buyuralım ya? Ha buyuralım mı? Buyurun i̇nsan bay etinden bay. ap yaptılar. Hayda. Ya. Neden? insan etinden mi? Evet. Çin'de... Bu kadarı da olmaz dedirten bir haber. E, ülkede insan etinden elde edilen insan eti e, toz haline getirilerek hap üretildi. Hapların hastalıkları iyileştirici ve pektir o ya. Vallahi başka bir Zaten şey. Zaten kendi vallahi bu Çin'den var. Yemin ediyorum şey olsa Çin, kabul edeceğim. Çin'den yani. mi oğlum? Çin mi? Çin. Hı -hı. Vallahi Çin. O da Çin'den çıktı Kuyruk Kuruk yani... ya, kullanmışlar mı? Kullanmışlar biraz da ya kullanmışlar. İçe içi bulamadılar. Hakikaten benim şu asabım bozan bir haberle başladık. Haydi devam edelim diyelim. Alkol dedik, alkol dedik. Ee, hani bunun ilk sahibi dedi Oktay. Lost'la haşır neşir olmuştu tamamen tesadüfen biz evde. Lost'un yıldızıyla ilgili, Jack'le ilgili bir haber geldi daha doğrusu. Lost'un yıldızı Jack. bir yerde göremez olduk Jack'i. E. Ya alkolden tutuklanmış. <Gülüyor> hmm. Ama Tamam o bitince çok, tabii çok şey oldu. Hem bir de düzenli bir gelirdi. Yıllardır düzenli. Bizi gelirdi. bitmeye değdi iyiydi." diye doluşuyormuş. Bir de kooperatife girmiş o. Kooperatifin taksiye artık tıkandı tabi. Bir sezon daha devam eder diyerek. Bile... Evet. Şeyde mühye tarafında mı girdim işte evet, bu? Evet tarafında ama tabi oçuk. Neyse boşver ya onları. Anlattığını ben hatırlıyorum bir şeyde. Ceylan Oya mı çıktığında anlatmıştı böyle. <gülüyor> Tamamen emiri görüyor abi diye. Öyle bir anlatmış tamam, tam hatırlayamadım. Ondan sonra otobüs şoförüne geçen yıl vurmuş. Vurmuş. O zaman Burmus. da hakim karşısına çıkmış. İstemiyoruz. Mekin de... Fox'u müyede istemiyoruz. <gülüyor> Evet, ne bu şiddet yanlısı alkolik psikopat? Kim çekti şey yapar, değil mi? Bir de Çek. kadınmış otobüs şoförü de. Pis herif. Pis herif. Pis alkolik. Geçen sene mesela bu alkol tutuklanmasıyla ilgili henüz bir karar çıkmadığı için Geçen onları yargılarımızı ki, söylemiyor. Bu rezalet yetmemiş gibi hala alkol hala alkol. Git evinde iç beyefendi. Yani Be <gülüyor> içmesini de bilmiyor. Rihanna e, Adel'e pasta gönderdi. Çünkü Adel kaç L yaşına girdi? L L 25 Yirmi Doğru üç. 24. 24 bitti, 24. 25 e, 25'ten aldı. gün al. Gün aldın. Adalinde öyle sıkıntı var, 24 diyor, 25 diyor, bazıları 25 diyor, ne alakası var, 24'e ye yeni girdim diyen var. Ben gün alma mehunluğunu anlamış değilim. Mehunluğunu Sadece kafa karırsın diye mi yani? Gün almak ne demek? Bugün 23'üme girdim. demek. Ya mesela yani adam, yeni doğan bir bebek. 24'ünden 24 de gün aldın. Kaçtan gün almış oluyor, birden mi? Ya o ilk senede ilk senenin vebali olmuyor Uhtay. İşte o zaman bütün her şey karışıyor. İşte ilk senenin vebali olmadığı Üç için. E birden gün alıyor canım. Nereden alacak? Başlı? Birden başlı. gün alıyor. Başka alacağı birden yer yok. Birden gün aldı. Tam iki mesela birinci senesini doldurdu. Evet. Kaç yaşında o, bebek? O çocuk yani, ikiden gün aldı. İki gün aldı. İki mi gün alıyor onu? gün aldı. İşte orada çok garip şeyler var. Bir i̇fadelerde karışıklık var. İkiye bastı diye bir şey var. İkiye mesela. bastı. Yani biri bitirdi, ikiye biri bastı. Bitirdiğinde bira basmış olmuyorsun da. İki adım attı. Biri bitirdiğinde ikiye basmış. Hayır, oluyorsun. biri bitirdiğinde bire basmış oluyorsun. Bayağı bir basmış Sen oluyorsun. Sen işte yani anladın. Ama geride kalıyor. Mevhum bastı, ezdi, geçti ha, ve evet. yürümeye bak. Ben de hep öyle düşünüyordum. Ama Zaman, basmak süreç. demek... O yolu demek, bitirdi. Iki, i̇ki yoluna çıktı. İkinci lever'a geçti tamam anlamına. Tamam işte ilk adımını attı. Gün Biting, aldı demek de o yani. Evet. İlk, ilk gün için ilk adımını bastı. Yani, yani iki, bir çocuk iki. doğduğunda bire basmış oluyor. Bire basmış oluyor. Daha yürümeye şey Daha almış, yürümesi yok. Ve bir birden şey gün almış oluyor. <gülüyor> birden mi? Bire. bire basmak demek birden gün almak. Bire basmak birden gün almak bas, demek. basmak Ben de mesela bak Eylül'de kırka basacağım. Ya da 40'tan gün alacağım. Kırka basacaksın. Kırka basacaksın. Kaç basıyorsun Maşallah. sen Fahil? Benç'te, Bençte kaçmaz ya. <gülüyor> Yalnız 35'ten sonra sayılmaz diye biliyorum ben Has ya. Nasıl sayılmaz ya? Yani daha doğrusu böyle ifade edilmez yani. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo tüm sabahlar devam ediyor. Sevgili sanat severler 9.31 oldu saatimiz. Meraktayız, bekleme bu efendim. Neyin merakı bu? Son ne olmuş ne, ha, ne olmuş ne bitmiş. Ne olmuş ne bitmişin merakı. İsveçli 30 çift şu anda tutuştu, tutuştu. paçaları tutuştu eee. 30 çift var ya böyle yanıyor. Ya. Sante miymiş nikah memuru? Evet Oktay. Gerçekten mi? Hadi ya bildin mi gerçekten Fahir? Eee, nereden bildin? Vallahi hiç okumadım. Yemiş, şey, parmış, iş, yem, yemin ederim, hiç, <gülüyor> hiç, hiç okumadım diyor, yalancı. İsveç'in okumadım mı Allah ne bileyim memuru. ya. İsveç'in Up kentinde yıllardır belediyeye bağlı olarak resmi nikahları kıyam nikah memuru. Gazoz şehrim, soda, soda şehrimiz. Soda şehrimiz Up Salaya hoş geldiniz. Salaya hoş geldiniz. <gülüyor> ee, nikahları, <İsviç. gülüyor> nikahları kıyan nikah memuru. Var mıdır orada şey ya? Ne var mı? İsveç. Yani o insanlar böyle mesela hani <gülüyor> böyle ıps yaptıklarında ıps alaya gidelim mi diye böyle bir... Espiri mi? esprileri var mı? Hoşta bir espri. Bizde ne var mesela? Ya yani mesela bugün, bizde kahve bu, de Yemen'den mi geliyor hadi. Cık, yok o espri zaten ya. Bugün soralım ya standlarda soruruz bugün. Ips mı? Ips alayı yani... İsveç'e soracağız. Biliyorlardır yani sonuç olarak. Bir soralım bakalım. Yani benim bir arkadaşım böyle... ...diye yaptıktan sonra Sabri Tuncer diye bir isim... <gülüyor> ...sabri... Yani ...şey anladım, anladım. Yani, değil yani. de... ...muhit değil de... ...bence İsviçre... İsviçre'de mi İsveç'te miydi? İsveç. İsveç. İsveç... ...Bugün gidelim... ...İsveç vardır... Soralım açık açık. Olmazsa sorun. ayıp i̇şte ya. Olmazsa ayıp. sorulmaz Veya nasıl yapalım? Elimizde gazozda gidelim. Ha. Sohbet. Evet. Dayayalım gazozu. Bir tane daha için, bir tane daha için, bir tane daha için. Hararet yapar güneşin altı. Ver bir tane daha. Bir kasa gazoz alalım. Bir noktadan sonra ups, yapacak. Siz Elim. diyeceğim onu da niye sala espirsin esprisini yapmadınız. Onlar da kapanacaklar sana. hemen kültür ateşesi olurum ben oraya. Kültür ateşesi ve heykelin dikilesi adam. Ben, büyük ihtimalle bence de oluruz yani, tamam ee, Dönelim saladaki e, paçalara tutuşan çiftlerimize nikah memurunun görev süresi dolmasına rağmen Bakınız çok önemli o kadar görev da süresi sahte de... değilmiş ya ruhsatsızmış sadece ruhsatsız ruhsatsız bey pardon demişler Beyefendi demişler ruhsat pardon demiş <gülüyor> ya demişler hepsi iptal 30 çiftin tekrar nikah kıyıldı kıyılacak. ve herkes reisinin bana verdiği yetkiyle sizin ne pis beyken, ne pis tabii. Sormamışlar tabii ruhsat. Görebilir mi o yetkiyi? Nereden, nasıl göreceğim? Cübbeyi giydin geldin de yani. Ee, her cübbeyle şey, şey olsa biz o zaman. Defterde, sen defter. Desen defter. Ha, yani. Türkiye'de var mı öyle bir şey? Ya bir kere yetki verilince ne, ne zaman kadar boyu. gidiyor? Ölür Emekli boyu. oluncaya kadar kıyabiliyor değil mi? Görevi ölünceye şey kadar. Mı? İsterse ölünceye kadar kıyabilir. Yasada açık var efendim. Teşekkür ederim. İsterse nikah memurları, belediye memurları ölünceye dek. Ölünceye dek. Kadar. Ölünceye dek. Ve öldükten sonra da ailesine Böylece çıkarır. tarafsız olabiliyor nikah evet, memurları. İsveç'in derdi bu muymuş? <gülüyor> İsveç'in derdi En büyük bu? derdimiz bu. Başbakanın e adam... duruma el koyacağız demiş. Gerekirse evet. bir kez daha nikah yapacağız. Ve bir de toplu nikah töreni yapılacak. Onlarda hiç toplu nikah kıyılmıyor ya. Tabii doğru. Tabii bir de böyle bir toplu kıyısın. Belediye kıyısın. Belediye demiş ki tüm masraflar bize ait olmak üzere. Belediyemizin erçi... tüm imkanlarını seferber ederek. Elçiliğimizi çek, çekelim o zaman. Bence de ya. Oktay bugün gidelim de İsveç çenek burada... koyalım. Siyah Sahte... Ha? Sahte nikah memuru olay olur. Büyük ya. ihtimalle İsveçliler de şey. Ya biliyorsunuz ilk defa böyle bir şey. Yani ülkemizde 30 bin yıldır yaşadığı ilk olay bu. Bak <gülüyor> ya var ya Hayır bulamayız da borcamı istersen koyabiliriz. Gene mi borcamı? Yani, ya? Çünkü, çünkü borcam şimdi nasıl ayarlayacağız abi? 12'ye kadar siyah çelenk bulacağız tamam da Tamam şuradan bilmiyorum. leylakları toplarız. Koy, borcamı koy en bir şey olur. Tam gerilim yok de olmaz. Yok. Siyah çöp torbasına evet. koyarız. Dün de öyle hazır <gülüyor> Allah Allah habere bak. <gülüyor> <gülüyor> habere bak. Habere bak. Evet. Kostüm galasına donla gelen modacı diye haber var. Aa çok hoş. Ama ee, tasarım don mu? Tasarım, tasarım don. don. Ne tasarım don? Tasarım don dediğin Tast ne kadar olabilir? Yani. Ya böyle yapışır ya bu aksırdır ya slip'tir. Yani yapışmalı. Er yapışmalı don mu? Yapışmalı don. Kadın Renkli. erkek mi? Erkek. Erkekmiş Mark Jacobs. Mark Jacobs. Beyefendinin adı. Biliyoruz. Mark Her olarak şey değerlendirilmesin. Var, i̇çine marka değil. Donun içine ne giyebiliriz Ege'cim? Hayır yani üstüne sadece... var. Üstüne böyle ceket. Tunik gibi don, bir şey var. Don. çizme mesela. Çok hoş bir. Siyah çorap. kombin Bak ben sayayım. Siyah çorap. Siyah Sa ayakkabı ama büyük tokalı. Aa, çok tokalı, çok, çok ondan hoş. Ondan sonra. Bir şey söyleyeceğim. Yapışkan, yapışkan don. Siyah mı? A bilekleri nasıl? Kalın kalın mı? ince ince mi? Ayak bilekleri ha, mi? Ayak bilekleri. İnce iyi. Kalınsa. Bakın, büyüteyim bakayım dur Fahir. <gülüyor> bakayım. İnce ince ya ince Fahir. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra böyle bir elbise şeffaf ee, ama yani elbise değil böyle dantel gibi içini gösteriyor. Don <gülüyor> falan görünüyor yani. Falan Ondan sonra böyle değil. ta çoraplara kadar uzanan böyle bir e, şey. Horkay bir şey se... daha soracağım. Donu görüküyor mu yoksa don vurgulanıyor mu? Hayır ya baya, baya baya görüküyor abi her şey belli. Her şey belli derken donun don bütün hatları Don't, belli. Bütün hatları belli evet. Demek. Ne yapacaklar? Yani Mark Jacobs gene yaptı yapacağını diyoruz. Ne diyoruz değil Her mi Cid Oksay? Efendim, değil? So <gülüyor> Sofia Vergara şunu giydi Beyoncé şunu giydi, Scarlett Johansson şunu şu tasarımcıdan giyindi falan. Bunlar bir tarafa Mark Jacobs, Mark Bey bir tarafa Don'la geldi diye. Don'la geldiğinde işte iki tane fotoğrafı çıktı. Şey mi olacak? Ay Mark gene çıldırdı. ya ne yaparsın ya falan diye. <gülüyor> Budur herhalde başka de olacak ki konuşma. Allah Mark Allah. yani bir şey giymeyi unutmadım. <gülüyor> Yeni moda bu ya. <gülüyor> Oturmalı Üçlerle bir tören miymiş ne? acaba bu ya? Ne? Oturmalı bir tören mi acaba bu? Oturmalı kalkmalı bir törenmiş. Çünkü bu kıyafetlerle oturmak zor değil mi? Yani? Yok, çok kolay. Hafifçe otururken toplacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Yani, Topla e, topladıktan bu, sonra işte çok çirkin Bu don sonra... mesela. Bak oturdu oturdular. Ya do... Yarım saat 45 dakika oturdular. Ne oldu? O ge Gelelimle beraber. Tamam vücuda oturan don dedi. Ne oldu o don bir süre sonra saldı kendini. Kumaş nihayetinde yani. Evet. Tekstilde bir yere kadar. Tamam bu likralı olsun bilmem ne. Likralı olsa terletir. E daha i̇şte bir tane vardır belki don. Bir idamlık bir bayramlık mı? Gevşekliler. <gülüyor> ne bileyim mı? bir şey yapayım dedim en azından. Çünkü arada espriler kaynıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok çok espriler kaynıyor. İki tane varmış abi. Elinde bir tane küçük bir çanta var. Hı hı, o Akses, çanta. da tuvalete aksesuar gitmiş. Çünkü aksesuar olarak ondan sonra nasıl kadını, onlar makyajlarını tazeli. Erkeklerde donlar yamıyor. Adam da don tazeli. Ay, bu arada bu bana bir umut ışığı oldu. Çünkü artık havaların ısınmasıyla beraber ben evde don sezonunu açacağım. Açabilirsin. C. E C. Evde C. don ha. sezonunu açmak e, bir gevşeklik değil. Modayı yakından takip etmek haline geldi. Yalnız kapı çaldığı zaman bir rahatsız oluyor musun? Yani rahatlıkla donla kapıyı açabiliyor musun? Tabii ki. Bunu tabii ki diyorsun da yani... Mesela bunun bir uygulamasını yapalım. Sen ne günü don geçeceksin. Buradan Ankara'ya Onda bir sıkıntı yok. Yani kapının o... arkasına kafayı çıkararak. Şunu evindesin sonuç olarak. Evindesin. Kapı kapıya çalan adam düşünsün. Donlu mudur, donsuz mudur? Yani o o, o düşünsün acaba. Sen de bakıyorsun çok rahatsız. Evet ben de açıyorum çünkü. Donlu açıyorsun kapıyı. Tabii canım sucu. Sen açıyorsa, sucu ben rahat rahat açarım. Ne, ala şey... ne alakası var ya şimdi nasıl bir bağlantı kurdum? Ben de ki, böyle... <gülüyor> ya sizin ama şöyle tabii sizin Evlisi apartman içi ya Ben su sokağa açlıyorum sanki sokağa donla çıkıyorum. Ama Siz sokak biliyorsun. dediğinde dört tane diğer müstakil evlerin sakinleri geçiyor. Müstakil evlerin ama müstakil evlerde ee, dört şimdi... tane beş tane adam geçiyor. Öyle değil. değil mi? Sokak ama orası oktay. Sokak. Tamam, sokak doğru, doğru, vızır evet. vızır işleyen bir sokak. şekilde sitenin haklarını da koruman lazım. Orası sokak pari. yani ben ondan galiba biraz şey yapıyorum. Ama mesela bizim market sahibi. Bizim beni hayatında görmediği kadar Donla görmüştür. Beni kimsenin Donla görmediği kadar. Öyle bir şeyimiz var onunla öyle. Benim mesela hiç böyle biri yok kafamda. Sizin marketin eve servisi de olmadığından bu açıklamanı ben nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Bizim marketin eve servisi komple eve servis. Ben de yok diyebiliyorum sevdiğiniz Yalan. <gülüyor> adam nerede Donla gördü biz anlamadık. <gülüyor> yalan dedi. Panikle yalan dedi. Yok yalan. Bu, Vallahi var. haksız Maksız olduğunu tamam, gösteriyor. Tamam iki kere markete Donla gitmişsin. Günaydın. <gülüyor> Günay ay aydın dın dın Günay ay ay aydın Oktay'ın deyimiyle şarkının sunu kuru sesle icra edilmişti. <gülüyor> ne kadar güzel olduğunu anlatmak için bize kim söyledi? Kuru sesiyle Jerry Underwood Jerry Underwood Peki Coco Robo Coco Robo Coco Robo Nedir sizce Coco Robo? Bir çeşit robot böcek. Sence? Böcek robot <gülüyor> Allah Allah Vallahi ikinizi de tebrik ediyorum. E, i̇ki doğru cevap. Koko Robo bir robot ama nasıl robot? Yani daha doğrusu ne yapıyor? Ne tip bir hizmet veriyor? Coco? Kaka diye mi geliyor tercik bir robot? Kokainci robot. Millete kokainlerini yok ediyor. Piyasadaki <gülüyor> ha, Çok güzel şu güne kadar çünkü köpeklere yaptırıyorlar Köpeklere yaptırıyorlar Şimdi bu gidiyor mesela kokain kimde var Hop kokarobo O köpekler kokain bulduktan sonra yok ediyor mu? Hı hı. Yok, Kokluyor. Yok. Yani yani yok ediyor Koklayarak yok ediyor Ne yapıyorlar? Biraz koklatıyorlar köpeğe sonra Ya öyle bir O hayvanlarda yanlış mı bilmiyorum ya? Bağımlılık mı var diyorsun <gülüyor> Haft, Sen ne pis adam veriyorsun. Bağımlılık yaratıyorlar ki Yok ya ki... top bağımlılığı var onlarda ben onu biliyorum top Sonrasında top oynuyordur belki de. O ne li top oynuyordu. Ben böyle biliyordum yani o. Şeftali lili lili lili lili. Biraz tatlı bir bağımlılığı var. Yok ya. O Yok o ya. O hayvan deli gibi arıyor. <gülüyor> Mütezellikten mi? Harman gel oğlum diye şey yapıyor çok güzel isim olmaz mı? Ama kokorobo çok güzel. Mesela şeyle partilere falan gidiyor. <gülüyor> Gel kokorobo falan. Burada biz de biraz daha uyuşturucu kullanacağız. Kötü insanlar olduğumuz için falan diyorlar. Tam böyle kokoyunu çıkartan. <gülüyor> Hepsini hep... alıyor ortam. Elektrik <gülüyor> <gülüyor> süpürgesi gibi. Ver onu ver onu. Kendisi <gülüyor> zarar görmüyor. Evet, zarar görmüyor. Çıkçık diye fotoğraf da çekiyor. Tabii. Kim kullandı. Onlar ha, bitti tespit gitti. Tespit Kokorobo, kokorobo bu yana bir şey diye imsa Çok güzel de şarkısı vardır onun ya Oktay. Sevgili İncadır, Kokorobo ile ilgili iki espri dinlediniz. Bunların biri şarkı formundaydı, diğeri paragraf. Şimdi haberimize bakıyoruz. Oktay, <gülüyor> paragraf güzel. değil de onu Nesir diye düzeltir biz. <gülüyor> <gülüyor> Nesir yani ve Cize. Nesir ile ilgili iki espri dinlediniz. <gülüyor> Merhaba diyen Kokorobo, ne zamandır görüşmedik gibi... 36 ifadeyi sabının sabısının yüzüne yapıştırabilir. Ay canım robot yapsalar ya. Ne? Niye ödemiyorsun beni ilk iddialikten? <gülüyor> <gülüyor> Zaten iki tipi varmış. Bir tanesi mahcup üste kokorobo. Bir tanesi de durup dururken... ...üste çıkan suç suç kokorobo, kokorobo. Üste Kusura çıkan bakma. deyince saçma oluyor. Evet. sıra bakma arayamadık diyen kokorobo mu istersiniz? Yoksa niye aramıyorsun? Niye cevap vermiyorsun diye. Ben öyle robottan çok korkuyorum. O tip insandan da çok korkuyorum. Sadece konuşması değil... ...farklı dillerde konuşması esas kokorobo'nun özelliği. Değil dil ee, çok önemli. 3 dil biliyor. 3 dil... Bu devirde ben sana söyleyeyim mi? 1 dil, 1 robot... 3'dür. Dil, en az 7-8 robot eder Komodum. bence. Bence de. Bence de. Çünkü bak bunun bildiği diller. İngilizce su gibi. Bakın artık o, onu dilisandan bile saniyor. Ne biliyorsun demiş? İngilizce demiş. <gülüyor> <Değil gülüyor> ne yuttun böyle bir? Onu posterlerin karşısına götürüyorlarmış. <gülüyor> o iki zeplini silmiş. <gülüyor> Hangi dil biliyorsun demiş? İngilizce diyormuş ya. Böyle bir otel okay, bir küçük daha değil. Seni var ya sabahtan akşama İngilizce tededcem <gülüyor> bana karşıma geçirip. <gülüyor> Kersine Ondan söyle. Evet, ikinci bildiği dil ne olabilir? Japoncadır Japonca. herhalde. Çünkü Japon çok robot var. Onlarla da konuşmuş. Konichiwa demiş. Çince olarak ne söylemiş olabilir? Hokai Yamaş. Ne? 90'lara bir, 90 bir gönderme. <gülüyor> Dur ben sana söyleyeyim. Nihao demiş. Vallahi doğru. Nihao demiş. Made in China'da demiş. Ne yaptın? Anlamı. Nothing. Yani ya. Fiyatı ya ne de... kadar olabilir? 3 dil bilen elektrik süpürgesi. Esas işi elektrik süpürgesi. Bu <gülüyor> elektrik süpürgesi miymiş bu? Evet, elektrik süpürgesi. nokta. Başta işte dedim i̇şte ama koko. ilk başta. Kokucu. Kokoro bo. Kokoro koko ee, fiyatı ne kadar olabilir? 40 konuşan Kırk ne ama yen mi yani dolar mı <gülüyor> yani Aşan, mi? şey robotunun ne isteği var ki vallahi üstlüğü üstlüğü biliyor yani. ya yani. elektrik süpürgesi çalışırken zaten konuşmasını duyamazsın evet yürücüden. çalışırken türkümüz söylüyor ama kulaklıkla mi? Mi? Güzel dedim misin? ya ben, ben suç sana suç söyleyeyim mi? Diye. yani mesela şey yapıyor mesela orayı orayı almadın orayı almadın ay orayı, orayı aldım ama o da kalepeği çekecektiniz çekmediniz kalepeği ben nasıl çekeyim Hem kendisi ama. almamış orayı hem de sana atıyor istik 500 600 liradan fazla vermem haberin olsun çok kalite markalar var burada söylemek istemiyorum. 500, Bu da 600 kalite lir. bir marka hayır. Ya bırak zevzeklik evde insanın asamını süpüreceğim varsa ben da süpürmem Aynı Aa. zamanda evi temizlerken çektiği fotoğrafları sahabının cep telefonuna gönderme imkanı Burayı da Burayı Ben nasıl cillap gibi. Oğlum bensiz yapabiliyor mu onu soruyorum ben. Nasıl bensiz? Ben yokum evde. Yok o Şuraları işte. temizledim bunları yaptım yıkadım yumdum. Fahir 2012 yılında sonuçta onu yapan da bir insan mı? Ne yani onu yapan da bir insan. Ben yapmışım köpek gibi onu ittir, bunu kaktır, onu şey yap. Hayvan gibi çabır. O da işte bunları yaptın diye bak. Sen kimsin ya? Yoksa yapabiliyor zaten. Ben anlamadım. Ya bu ama... tekerleğin icadından beri söylenen bir laf mı ya? Yok bari oğlum öyle daha... makinalar ya. Kendi Yontma kendine taş. evi temizliyor ya. Yontma taş. Sabahtan bırakıyorsun oraya buraya tıkır tıkır yapıyor halledi. Akşam geliyorsun mevzuatı bitirmiş. Tabii canım ben reklamını bile yaptım zamanında onu e? Ben şeyden bir huzursuzum. Sonuçta onu yapan onu da, da bir, bir insan. Yapan. Sonuçta evet. bu taşı yontan da bir insan değil mi? Sonuçta mağrı duvarına resim yapan da bir insan. Yani. İnsanı yücelerim. Yani edeceğim. bence de yani emeğe saygı. Robotu ya, değil de. Hayır, robotu değil emeğe saygı. Evet. Evet. Çektiği fotoğrafı sahibinin cep telefonuna da gönderse. Kim e, Kimi sayesinde e, yapıyor? O, o teknolojiyi hepsi... yaratan kim? Yani bir insan. İnsan sevgili dinleyiciler her haberde insanı arıyoruz. İnsan faktığımız bu. Faktör. Faktör. İnsan faktörünü <gülüyor> öne çıkaran haberlere bakmaya devam ediyoruz. Evet. E, deprem tarihi vermiş Profesör Mehmet Sonuçta Ahmet onu veren de bir insan. Evet. Yani Ahmet Mehmet <gülüyor> Metin Ahmet Işıkara. E, 2014'te e, kırılacak demiş. Böyle bir şey var mı ya? Fayker. Fayker. Hayır, fayın kırılması değil de tarih verilebiliyor hmm. mu? Veriliyor. Depremde. veriliyor. Ben, verilmiyor diyebiliyoruz. Son kullanma tarihi sanırım. gibidir. Sonda bir mahcubiyet yok. Evet. Fay kırılmadı. Da kırılmadığına doğaydın ne kadar güzel. Ya kırılsaydı? Yani bunlar biraz da hani deprem <gülüyor> yaklaşmakta böyle bir kesin gözüyle bakılan sana, evet. bir şey. Ve Önlem hala alıyorsun. altyapı hazırlanmadı. Önlemler alınmadı. Biraz onu şey yapmak Vurgulama için. Vurgulamak için. Belki tartışmayı alevlendirmek bir iki adım atılmasını Yani ben de olacak. öyle hissettim ama ya 2013'te olursa? O zaman yakın bir tarih verseydi? Ya yani mesela e, 2010'da da şey olur. Şimdi sen evine güçlendirme yapacaksın diyor ki 2013. Aman onu daha proje zaten kadar. yetişemeyiz. Zaten yetişemeyiz. Bari masraf yapmayalım der insanlar. O 2014 zaman, ideal tarih. Bence 2000, çok güzel düşünülmüş. Profesör Işıkala çok güzel düşünmüştür onu. Yani evet. bütün prosedürü düşünmüştür. Şimdi yakın desem Üşenirler, çok uzak desem sallarlar. Tam arada bir şey söylemek gerekiyor demişti. İzmir'de Ege bölgesinde bazı depremler oldu ya. Hı hı. Onları onlardan bahsetmiş, uzun uzun anlatmış ve tam tarih vermiş. Yani bugün şöyle bir baktığım zaman bir enteresan bir şekilde ilgi mi çekti? Bu 2014'te diye çünkü Ahmet Metin Şıkara'yı da biliyoruz, güveniyoruz. En seksi erkek olduğunu da biliyoruz. Öyle e seçildi mi bir yani, ara? Tabii canım en seksi seçildi ya. Bence böyle zamanda bunları tatmış bir insan hiç e, yaban şeyler peşinde değildir yani. Ondan sonra bakıyoruz. Fransa'nın e, yeni e, sıkıntısı belli oldu. E, François Hollande biliyorsunuz e, sevgilisi Hollande. Eee lütfen hele ile okumuyoruz. Hollande. Evet. Dünkü kayıtları da dinledikten sonra doğru, doğru söylüyorsun Fahir Oland'ın evli olmadığı hayat arkadaşı Valeri ile yaşadığını daha önce söylemiştik. Diplomatik kriz yaratıp yaratmayacağı şu anda tartışılan konu. Bir deneme ülkesi yapsınlar aslında değil mi? Bakalım diplomatik kriz oluyor mu olmuyor mu? Bir iki küçük ülkeyle denesinler mesela hani bu bizim şeyli vardı ya. Gabonlu balıkçı. Ha öyle bir gitse. Gabona mesela. Hoş geldiniz 5 gün. Gabon bakayım sıkıntı var mı? Yok. Yavaş yavaş, yavaş yavaş öyle öyle öyle alışacağız. Gabonlu balıkçının da şey diyeceğini düşünüyorum. Licaslısınız buraya giremez falan diye böyle bir şey olmaz herhalde. Yok, vizesinde sen, sıkıntı olur, vizesinde bilinmesinde sıkıntı olur. He. Papa e, Papa'na ziyaret ederken sorun olabilir demişler. He Papa tabii. Biraz papa şey. tabii o konularda hassas. <gülüyor> Onunla kimse bir şey diyemez yani. sevgili tamam, izler modern sabahların sonuna geldik. Yarın sabah yeniden beraberiz hoşça kalın. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını.